Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammeden ve ala aleyhi ve sahbihi Esma'in ve ba'da. Kardeşler tefsir adresinde en son Nuh suresi 41. ayeti yapmıştık. 42. de itibaren devam edeceğiz inşallah. Velillahi mulkus semavati vel ard ve ilallahil mesir göklerin ve yerin mülkiyeti mülkü hükümranlığı Allah'a aittir ve dönüş Allah'adır. Malikül mülk Allah azze ve celle. Mülkün sahibi, ilk ve son sahibi, ve mülkün üzerinde tasarruf sahibi olan, mülkün üzerinde dilediği gibi hükümran olan sadece Allahu Teala. Bunu Allahu Teala sık sık hatırlatıyor. Sık sık. Yani dünyadaki mal, mülk, servet, makam, mevki benimdir, bana aittir, benim hakkımdır diye İnsanlar bunu meyretmesinler diye olsa gerek sık sık hatırlatıyor. Mülkün sahibi Allah'tır. Göklerde ve yerde ne kadar mülkiyet varsa, sahiplik varsa hükümdarlık, egemenlik varsa, yönetim hakkı varsa bu tamamen Allah'a aittir. Hemen devamında da dönüş Allah'a dövdü Allah'a. Yani dönüş mutlaka O'na olacak. O'nun huzuruna çıkılacak. O'nun neticesinde vaat ettiği karşılık mutlaka her kula Dönüş Allah'adır kısmının sebebini Necm suresinde 31. ayet Allah-u Teala beyan ediyor. لِيَجْزِيَلْ لَذ۪ينَ اَسْعَعُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَلْ لَذ۪ينَ bil بِالْحُسْنَٰى Kötülük yapanlara yaptıklarının karşılığını vermek için ve iyilik yapanlara da daha iyisini onlara mükafat olarak vermek için nereyedir dönüş? Allah. Bunu unutmayalım. Bunu bilmek ayrı şey, unutmamak ayrı bir şey. Allahu Teala bizim bunu unutmamamızı istiyor. Unutursak çünkü dünya yeşil ve tatlı, cazip, çekiyor, kandırıyor, aldatıyor, sahibiymişiz gibi bir kanıya kapılıyoruz ve arkasından gidip duruyoruz. Kim dünyanın peşinden koşarsa yakalayamaz. Dünya malı gölge gibidir. Peşine düşersen yakalayamazsın. Ne zaman ona sırtını dönersen, o zaman o seni peşine düşer. Dünya peşinde takılır. Senin arkandan gelir. Zelil olarak, boyun bükmüş olarak gelir. Çünkü Allahu Teala'nın takdiri rızkı mutlaka ulaşacak her kula. Hiç kimse rızkını tamam ölmeyecek. Mümkün değil. Allahu Teala bunun şuurunda bilincinde olan, bunu hatırından çıkarmayan kullarından yapsın azıcık. Sonra o 43. ayette Allahu Teala gördüğümüz, yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz ve üzerinde düşünmediysek düşünelim de Allahu Teala'nın üzerimizdeki lütfunun farkına varabilelim, gücünün, kudretinin, mülkiyetinin, hükümranının farkına varalım diye bir örnek veriyor. Elam tara, inna Allah yuzgi thumma yüllifu binehu, thumma min khilalihi, min fiha min bihi ve yasrifuhu am meysha, bil absar. Sen görmez misin ki Allah bulutları sürer? Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları küme küme yığın yığın yapar. Üst üste koyar. Bir de bakarsın ki onun arasından yağmur çıkmış. Sonra semadan içinde dolu bulunan dağ gibi bulutların içerisinden dolu indirir de o doluyu dilediği kullarına isabet ettirir. Ve o doluyu dilediği kullarından da uzaklaştırır. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri, bakışları giderecek, yok edecek, geçersiz kalacak. Gökteki bulutlar büyük ve insanın gücünün yetmeyeceği tabiat olayların. allah Teala'nın elinde olan ve Allahu Teala'nın da büyük meleklerden birisi. Mikail Aleyhisselam'ın tasarrufuna verdiği tabiat olaylarından birisi nasıl oluşur yerdeki su birikintilerinde sıcak havanın onlara temas etmesiyle buhar meydana gelir, buharlanır, yükselir. Sonra Allahü Teala ayette işaret ettiği gibi bunları toplar, bir araya getirir, üst üste koyar, Yığar. Bakarsın ki günümüz teknolojisiyle tespit edildiğine göre alt noktasıyla üst noktası arası bazen 2 kilometreye, bazen 10 kilometreye, bazen 20 kilometreye kadar yükselmiş, büyümüş, o mesafeye kadar yığılmış bulutlar görürüz. Özellikle buna salkın bulutlar diyorlar. Bulutların çeşitleri var. Bu salkın bulutlar kristal tanelerinden oluşuyor, özellikle. Bunların askariysi neredeyse 6 ila 20 kilometre mesafede derinliği kapsayacak kadar büyük oluyor. Bunlar küçük küçük bulutçuklardan, küçük küçük buharlardan oluşuyor. Allahu Teala onları toparlıyor. Hatta bazı tefsirlerde geldiğine göre bunları toparlayan bir melek var. Bir rüzgarı e, Allahu Teala onun emrine veriyor. Rüzgarla onları toparlıyor, birleştiriyor, üst üste koyuyor, yığıyor. Bulutların genelde oluşumu böyle. Çeşitlerine göre farklı isimleri var bu bulutların. Bulutlar üst üste konulduğu zaman bu sefer arasından yağmur çıkıyor. Her buluttan yağmur olur mu? Olmuyor. Her buluttan dolu oluşuyor mu? Oluşmuyor. Her buluttan kar yağıyor mu? Yağmıyor. Allahu u Teala'nın dilediği kimselere isabet edecek şekilde bazen azap olarak bazen nimet olarak dilediği yerlere ulaşıyor. allah Teala'nın dilediği kimselere ulaşıyor. Burada bir parantez içi bir kıssa anlatalım. Sayı hadis. Aysad e anlatıyor. Bir gün adam birisi yolda giderken bir ses işitiyor. Ses şu. Git falancanın bahçesini sula. Gökteki bulut bir yere kadar gidiyor. Sonra orada yağmur boşaltmaya başlıyor. Adam takip ediyor. Yağmur iki dağın arasında bir vadiye yağıyor. O vadideki kanallardan dere yataklarından akıyor. Yağmur suyunun devamında da bir adam görüyor. Bahçesinde elinde çapasıyla, küreyle, kazmasıyla bahçesini ıslah ediyor, düzeltiyor. Su onun bahçesinin kenarından, kanaldan akıyor. Akarken de o da kendi bahçesini o suyla suluyor. Selam veriyor. Ondan sonra nedir senin ismin? İşte şu diyor. O söylediği isim de gökteki işittiği falancanın bahçesini sula dediği kişinin ismi. Diyor ki ey Allah'ın kulu sen kimsin necisin sen ne özelliğime ben böyle böyle bir şey duydum diyor. Gökten bir ses işittim. Senin bahçeni yağmurun sulamasını ona emir verdiği bir ses diyor. O da diyor ki ben işte böyleyim yani bir öz, üstünlüğüm bir özelliğim yok. Peki sen ne yaparsın bahçenin ürünü diyor. Bahçenin ürünü ben hasat ettiğim zaman üçte birini Fakirlere, fukaraya veririm. Üçte birini kendime ayırırım. Üçte birini akrabalarıma dağıtırım diyor. Üçte bir taksim ederim diyor. Üçte birini kendime ayırırım. Üçte dağıtırım. Heh tamam o zaman bundan dolayı diyor. Allahu Teala buluta ye kendisi veya bir melek aracılığıyla emir veriyor. Git falancanın bahçesini sula. Kim o bahçesi sulanan kimse? Allah'ın ona verdiği malı bu tamam benim hakkım. Dilediğim gibi yer içerim, alırım, satarım, hep istifa ederim, hep kendime ayırırım diyen birisi değil. Allah'ın hakkını, Allah'ın kendi malında hak sahibi yaptığı fakirlerin hakkını gözeten bir kul. Allah onun bahçesini suluyor, sulatıyor. İşte o bulutlardan bahsediyoruz. O bulutları Allahü Teala sağdan soldan toparlar, sonra onları üst üste koyar, katman yapar, daha sonra da yağmur, şimşek, kar, dolu bir şekilde insanlar ondan ya istifade ederler veya başka türlü azap olarak ondan isabet eder. Bir başka kısa, Enes radıyallahu Anh aktardı bir hadis. Mane olarak anlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescidinde cuma hutbesi verirken insanlardan birisi ayağa kalkıyor. Diyor ki Ya Resulallah kıttıktan Hayvanlar kurudu, topraklar yarıldı. Allah'a dua etti, Allah yağmur yağdırsın. Bunun üzerine Resulullah s.a.v. yağmur yağdırması için allah Teala'ya dua ediyor. Minberdeyken hutbesini kesiyor, insanlara ihtiyacı olan mevzuyu önceliyor, dua ediyor. Enes diyor ki anh, o duasını bitirince onun arka tarafının ufuktan bir bulut kümesi yükseldi. Diyor. Sonra yayıldı, yayıldı. Ne diye Allah-u Teala bulutları toparlıyor sürüyor ya yayıldı yayıldı üstüne biriktirdi yayıldı yayıldı bütün gökyüzünü kapladı diyor biz çamura seyirde ettik o gün diyor yani cuma namazı minberden inip de, Cuma namazı başlayıncaya kadar yağmur başladı ve insanlar diyor namazdan çıkar çıkmaz hemen koşuşa koşuşa evlene gittiler niye yağmurun şiddetinden dolayı bir hafta aralık ziyanmış bir hafta ertesi hafta cuma günü Minbere çıkıp tekrar Aleyhisselam Cuma hutbesini verirken aynı sahabi diyor ki Ya yarasülallah sele oldu her taraf bitkilere zarar vermeye başladı artık Allah dua et de bu yağmur kesin Rasul Aleyhisselamla dua ediyor yağmurun üzerlerinden uzaklara dağlara tepelere gitmesi için bunun üzerine yağmur kesiliyor bulutlar dağılıyor enes diyor ki biz Cuma inavından çıktıktan sonra güneşin altında evlerimize gittik. Bulutları kim idare ediyormuş? Dilediği gibi. Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in duasını izah etmektedir. Allahu Teala'dan yağmur isteyince Allahu Teala onun duasını kabul ediyor, yağmur yağdırıyor. Bir hafta aralıksız. Artık yağmur iyice insanların ihtiyacını görüp zarar vermeme haline girince, tekrar yağmurun kesilmesi talebiyle Allahu Teala Aleyhisselam duasını kabul ederek yağmuru kesiyor. Ortalıkta bulut yokken, bulut peydah ediyor. Topluyor, onları yağmur yağar bulut hale dönüştürüyor. Şarır şarır kesintisiz yağmur yağın bulutu, 5-10 dakika içerisinde gökyüzünü bulutsuz bırakacak şekilde dağıtıyor, yok ediyor. Demek ki bulutlarda tasarruf hakkı kimin? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ait. Hükümran o. Dilediği gibi eviriyor, evir seviriyor. Ve burada bulutlar nasıl idare ettiğini de bize beyan ediyor. Bulutları sürer, onları birleştirir, sonra üst üste yığar, küme yapar yığın yapar arkasından da bulutların arasından yağmur yağar bazen de bu yağmur bulutu değildir de dolu bulutudur içinde dağlar gibi bulutların içerisinde dolu vardır hani dağlar gibi diyor ya Erzurum'un bizim bulunduğumuz noktasından zirve noktası arasındaki mesafeye kadar bin ila 3009 arası yani toplam 2800 3000 azami 3 kilometre diyor ki Bulutlarla ilgili yani bilim adamlar, Salkın bulutları 20 kilometrelik derinliğe kadar ulaşır. Yani gördüğümüz Erciyes toprak noktasıyla zirvesi arasındaki 3 kilometrenin kat kat fazla noktaya ulaşabilecek derinliğe sahip bulutlar. Bu bulutlar üstte yığıyor ve bunlar dağlar gibi de ifade ediyorlar. Diyor. Dağlar gibi içinde ne var? Dolular var. O doluyu da allah Teala nereye yağdırıyor? Delediği kullarının tepesine yağdırıyor. Arabasına yağdırıyor. Evine yağdırıyor. Bahçesine yağdırıyor. Ne için? Azabından, cezasından dolayı veya ikazından dolayı dilediği kullarına da bu doluyu isabet ettirmiyor. Allahu Teala'nın hiçbir işi maslahatsız, hikmetsiz değildir. Hedefsiz işi olmaz. boş Boşa yaratılmış, boşa yapılmış bir işi olmaz. Dilediğinin başına bu doluyu yağdırır, dilediğinde bir nimet bahşedecek. Bunu dolu musibetle korur, kollar. Biz çok fazla görmüyoruz. Çok azına şahit oluyoruz. Gökte yükseklerde bu bulutların arasındaki elektrik boşalımından dolayı şimşekler oluşuyor. Ya bir buluttan diğer bulut elektrik çok kuvvetli, şiddetli bir elektrik boşalımından kaynaklanıyor veya bir bulutta yer arasındaki elektrik boşalımından dolayı bizim gördüğümüz bir parıltı ve ses ortaya çıkıyor. Çok yüksek bir elektrik akımı bu. Eğer bu şimşek diye ifade ettiğimiz şey. Yere ulaşmazsa veya çok uzaklarda meydana gelirse bunun ismi şimşek. Yere ulaşır birilerinin tepesine veya bir noktaya inerse ona yıldırım dönüyor. İnme esnasında çıkan sesle de gök gürlemesi deniyor. Allah-u Teala bunu da beyan ediyor. İşte bu şimşeğin çakması esnasında bir parıltı meydana gelir ki bu parıltı neredeyse bütün bakışları giderecek. Gözleri kör edecek hale Diyorlar ki özellikle havacılar yani uçakla yolculuk yapan dakikada 40 tane kadar şimşeğe maruz kalan pilotlar veya diğer hava işlerle uğraşan kimseler varmış. Dakikada 40 tane. Bundan dolayı birçok pilot uçağı düşürme raddesine gelmiş. Biz belki böyle hayatımızda veya ayda bir, bir senede birkaç sefer şimşek çakmasına şahit oluyoruz ama o bulutların arasından geçen insanlar dakikada 40'a yakın şimşek çapmasına maruz kaldıkları için ve çok kuvvetli olduğu için biraz da yakın oldukları için haliyle gözleri gidecek şekilde, bakışları ya ve görme özelliğini kaybedecek şekilde bir tehlikede karşı karşıya kalabiliyorlarmış. allah Teala onu beyan ediyor. O şimşek parıltısı neredeyse gözleri yani bakışı, bakma özelliğini giderecek neredeyse. Bu kulların üzerindeki bir nimet idi veya Allah'ın saltanatını ifade eden hükümdarını ifade eden bir örnek ikinci örnek 44. ayet yuqalli bu llahu leil ve Allah geceyi ve gündüzü döndürür durur muhakkak onda da basiret sahipleri için ibret vardır gece ile gündüzün döndürülmesi bu nedir bazı alman ifadesine göre gece ile gündüzün birbiri arkasına mütemadiyen kesintisiz gelmesidir. Döndürüp durma budur. Veya bir başka e, tefsir ki bu daha isabetli olduğunu düşünüyorum ben. Gecenin ve gündüzün bazen eşit olması, bazen gündüzden alınıp geceye verilerek gündüzün kısalması, gecenin uzaması bazen de zavah saati gelince tekrar eski haline dönüp bu sefer de Gündüzün uzayıp gecenin kısalması, geceden gündüze katılması şeklinde bu geceyle gündüzün sürelerinin azalması, artması kısmıdır diyorlar bu evlifselmesi. Veya geceyle gündüze hayır ve şer vardır. Bazen gecede hayır olur, bazen gündüze hayır olur. Veya tam tersi, bazen gecede şer olur, bazen de gündüze şer olur. Bazılar için hayır, bazıları için şer olur. Bu da ters dönmeye, taklibe girer diyorlar. İşte bunlar da siret sahipler için ibret alacak, ibretle bakanlar için e, dersler vardır, ibretler vardır. Yani Allah bunu boşa yaratmamıştır. Allah bunu laf olsun diye, öylesine, e, olmuş olsun diye yapmıyor. Bir hikmeti var, maslahati var, bundan istifade eden insanlar var, kullar bundan faydalanıyorlar. Bu kulların maslahati için olduğundan dolayı Allah bunu şeriat yapmıştır. Herhangi bir maslahat olmasaydı Allah bunu şeriat yapmaz. Vallahu, xalaga kül dabetin mima, fminhum ma yemci ala bıtni, fminhum ma yemci ala rjleen, fminhum ma yemci ala erba'u. Yehluk ma yicha, innallah ala kül şeyin gadir. Allahu Teala'nın hükümlerinin ifadesinden bir başka olay: Allah her bir canlı, debelenen şeyi sudan yaratmıştır. Külle dabetin. Dabbe dediğimiz şey, debelenen, hareketli olan her mahluk buna göre. İster gökte, ister yerde, ister yerin altında, ister denizin altında. Ne kadar hareketli cisim varsa, insan olur ve kuş, balık, böcek, efendim, hayvan olur. Her ne varsa, hepsi bu kısma girer. Bütün dabbe hareketli olan canlıyı Allah neden? Sudan yaratmıştır. Hangi sudan yaratmıştır? Notifeden yaratmıştır. Evet, her canlı şeyi Allahu Teala sudan yaratmıştır. Ve o sudan yarattığı canlılardan kimisi karnın üzerinde yürür. Ne gibi mesela? Yılan gibi. Başka? Solucan gibi. Solucan gibi. Bazıları, onlardan bazıları iki ayağın üzerinde yürür. İnsanlar kuşlar. ve kuşlar. Hayvanlardan çok azlar iki ayağın üzerinde yürür. Daha beden bir kısmı dört ayağın üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah dilediğini yaratır. Allah neyi dilemek isterse onu yaratır ve o hiçbir şeyi abes, boş, daha boş ne yaratmaz. El Hakim isminin gereği Allah'ın boş, gereksiz, faydasız, bir hedefsiz işi olmaz. Yani sümüklü böceği yaratmışsa veya ahtapotu, timsahı, yılanı, akrebi veya kartalı veya leyleği veya bıldırcını her neyse onu yaratmışsın mutlaka bu kurduğu mükemmel düzen içerisinde gereken bir bölüm, bir kısımda ondan dolayı yarat. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir, güç yetirendir. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Allah yaratmak istediği zaman ona, ona sadece kün ol der. O da peykun, onu verir. Enbiya suresinde Allah -u Teala 30. ayette bir benzerini buyuruyor. Şöyle ki: Recep alna şey'in hay e fe Her hay, diri olan, hayat sahibi olan şeyi sudan yapmıştır. İman etmez misiniz? Hayat sahibi olan her şeyi diye geldi Enbiya suresinde. Bu ayette de dabe diye, hareketli, debelenen, hareketli olan e, hareket sahibi canlılardan bahsetti. Demek ki her canlı şey sudan yaratılmış, sudan var edilmiş. Ayette e, karnı üzere yürüyenlerden bahsetti, iki ayağı üzerinde yürüyenlerden bahsetti, dört ayağı üzerinde yürüyenlerden bahsetti. Hayvanların büyük çoğunluğu gerek evcil gerek vahşilerin büyük çoğunluğu dört ayağı üzerinde yürür. Ama dört ayağından daha fazla ayağını kullanan da hayvan vardır. Örümcek, ahtapot ve benzer hayvanlarda bu kısımlara girer ve tırtılı gibi. Onlar dört ve daha fazlasından olduğu için dört kısmına dahil edilmiştir diyor alimler. Allah dörtten fazlasını önlerine zikretmemiştir. Allahu Allah. Allah. Bu da yani her canlı şeyin hareketli şeyin sudan yaratılışı bu sudan yaratılanların yürüyüş şekillerinin kullandığı farklı oluşu Allah'ın dilediği her şeyi yaratmaya muhtedir oluşu da Allahu Teala'nın hükümranlığına delildir, ispattır. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اَعْيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ Yemin olsun ki biz beyan apaçık ayetler indirdik. وَاللّٰهُ يَهْدِي مَا يَشَاهُ اِلٰى صِرَاتٍ Allah dilediği kimseleri sırat-ı müstakime, dost doğru yola hidayet eder. Allah dilediği kulunu hidayete erdirir, doğru yola ulaştırır. Dilediği kulunu. Kaderi inkar eden, kaderiye ve mutezilenin anlayışıyla bakacak olursak, Şöyle bir soru işareti çıkar karşımıza. Allah dilediğini hidayete duruyor dilediğini saptırıyorsa o zaman hidayet ettiklerinin saptırılanın özelliği ney ki? Allah onlara torifli geçiyor, onlara iltimas geçiyor da diğerlerine azap ediyor. Böyle diyorlar, buradan yola çıkarak da diyorlar ki Allah kulların yaptığı şeylere hakim değil kulların yaptığı şeyler kulların kendi kazanımlarıdır. Allah buna müdahil değildir. Allah bu olayın dışındadır diyor. Dini anlamayan yani naslara iyice giremeyen insanlar için mantıkla konuşan insanların telkinle kanmamak imkansız. Mantıkla konuşuyor. Kaderiye de, mutezile de mantıkla konuşuyor. Nasları iyi anlamaz, iyi tahlil etmezsen olayı çok çabuk kanarsın, ayaklarını kayıyor. Allah-u Teala sizi ve yaptıklarınızı Allah'tır yaratan Neymiş? Sizi ve yaptıklarınızı Allah yaratıyor. Yani şeytanın amelini de Allah yaratıyor, kafirin küfrünü de Allah yaratıyor, itaatkarın itaatini de Allah yaratıyor. Yapan Allah insanların yaptıklarını Allah yaratıyorsa o zaman insanlar sorunlu değildir diyor bir taifede. Madem Allah yaratıyor insanların amellerini, itaatini, isyanını, o zaman insan niye sorumlu olsun ki? Diye? Mantıklı mı? Mantıklı. Nasıl çıkacaksın bu işin içinde? Nasılları kavrayamazsa, selefin metodunu kullanıp da onların anladığı gibi anlamaya çalışmazsa, hem biz saparız hem de insanlar satmasına vesile olur Allah. Allah mahlukat yaratır ve her birisinin ne yapacağını bilerek yaratır. Mahlukat yaratılmadan 50 bin sene önce Allah levhi i mahfuzda insanların kaderini yazdı. 50 bin sene sonra yaratılacak ve mütemadiyen kimi söylüp arkasından yerlere gelecek ta kıyamete kadar devam edecek bu devir daim döngü esnasında insanların her birisi hangi yolu tercih edecek? iyiliği mi tercih edecekler, kötülüğü mü tercih edecekler, bunu bilerek Allah-u Teala insanların kaderini yazdı. Yani Allah-u Teala hiçbir insanı dilediği kullarına hidayetler diyor ya Sırat-ı Mustafa'yı hiçbir insanı zorla gel şu yola gir bu yoldan ayrılma diye zorlamadı. Hiçbir kulumu. O zaman işte ayrım yapmış etmiş olur, adaletsizlik yapmış olurdu, zulmetmiş olur. Yapmadı ve hiçbir kulunu da sırat-ı isteyen istikamet üzere yolu tutturmaya çalışan hiçbir kulda yok oradan oraya girme şu sapkın tarafta dur o sapmış yerden cehennemin dibine git diye dairetten ayırmadı saptırmadı ya yani kulun kendisinden daha iyi bilir Allah Teala her kulu kalpleri en iyi bilen Allah Teala Kimin neyi istediğini, hangi şeyin peşinde koştuğunu, hedefinin, amacının ne olduğunu ve gayretin ne olduğunu bilerek kulların dilediğini hidayete erdirdi. Dilediğini de sapık yolla bıraktı. Eğer Allahu Teala bizi hizrat-ı hidayete erdirmişse, hidayete ulaştırmışsa bu Allahu Teala'nın bizde gördüğü bir cevherden dolayıdır ama gene onun yaratmasıyla, iledir, gene onun dilemesiyledir, Onun lütfuyladır. Kimi de sapıkta bırakmışsa, bu da adaletiyledir. Haksızlık yapmaz, zulmetmez. Haksızlık yapmaz, hiç kimseyi zorla sapıkta bırakmaz veya istikameti tutturacakken onu ayıplan kaydırıp da onu zorla sapıkla dolayısıyla cehenneme sürüklemez. Allah Azze ve Celle kullarına annenin yavrusunu olan şefkatinden daha şefkat. Nasıl bir anne kucağındaki bebeğini ızrap çekmesini istemez, acı çekmesini istemez. Ona şefkat duyar, onu korur, kollarsa ondan daha şiddetli bütün kullarına merhamet eder. Hiçbir kuluna hırphetmez, firavun dahil. Firavun dahil kimseye merhametsizlik yapmaz. Şefkatin esiri yani. Bununla beraber Allahu Teala kimseye de iltimas geçmez, torpil geçmez. Haksızlık ve zulmetmez. Her kimin kalbinde, hedefinde doğru yola ulaşma, Allah'ın rızasına giden yola girme hedefi ve gayreti ve efendim, azim görürse onu hidayet eder. Lütfuyla, keramini hidayet eder. Kimde de bu hususta gevşeklik, ihmalkarlık veya aykırı düşünce varsa onu da niyetine göre haktan uzaklaştır. Bu da adalet iledir. Hiç kimse kıyamet gününde Allah'ım sen beni zorla sapıklık yoluna sürükledin, beni hidayetten alıkoydun Diye Diyemeyiz. Çünkü Allahu u Teala'da adalet en başta gelen özelliktir, asla zulmetmez. Hatta kıl kadar, az bir şey bile olsa adaletten sapmaz zulmeye vermez. Allah zalim değildir, Allah zulmet, Allah zulümden beridir. Demek ki lütuf ve ihsanıyla dilediği kulağını hidayete duruyor Doğru yolu ulaştırıyor ve adaletiyle de hidayeti hak etmeyen, hidayete yönelmek istemeyenleri sapıkta bırakıyor, saptırıyor. duruyor. Allahü Teala hidayet ettiği ve sapıktan kurtarıp koruduğu kullarına kesin. 47. ayetten itibaren 52. ayetin sonuna kadar birbirli alakalı konular işleniyor ve وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولُ وَأَتَعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْ هُمِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ وَمَا اُلَاكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Bazıları derler ki biz Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik. Sonra da onlardan bir grubu bu işten sonra yüz çevirirler. Arkasını dönerler. Onlar mümin değildir. Evet. Bu ayet kardeşler imanın kuru bir sözden, kuru bir iddiadan ibaret olmadığını, amelsiz imanın olamayacağını ispat eder. Bazıları diyor ki biz iman ettik Allah'a ve Rasulü'ne ve itaat ettik der sonra bir kısmı tebella, arkasını döner, sırt döner. El çeker itaat. Sadece iman ettik demekle olsaydı, yeryüzünde iman etmeyen neredeyse kimse kalmazdı. Çünkü iman kardeşler kuru bir sözden, kuru bir iddiadan ibaret değildir. Eğer kuru bir söz olsaydı yeryüzünde iman etmeyen veya iman ettik demeyen kimse kalmaz. Yani Allah'ın cenneti, en büyük mükafatı iman ettik diyen, la ilahe illallah diyen, Muhammedur Resulullah diyen herkesin yeterli olsaydı o zaman hiç kimse bundan geri kalmaz. Peki ne gerekiyor? İman ettik dedin mi? Arkasını doldurman gerekiyor. İtaat etmen gerekiyor. Kime? İman ettim dediğin kişiye itaat etmen gerekiyor. Yani amen tübillah dedin mi? Allah'a iman ettim dedin mi? Eta veya taat itaat ettim diyecek. Amen bir resul, Resul'e iman ettim dedin mi? Resul'e itaat de edeceksin. İkisinin arasını ayırırsan Saptın gittin Cehennem'in demindesini. İkisinin arasında ayırırsan, ben Allah'a iman ediyorum da Resulü'ye iman etmiyorum. Allah'a itaat ediyorum da Resulün görevi sadece tebliğdi, tebliğ etti gitti, onun itaat edecek tarafı yok dersen Cehenneme gidecek yolu tutturdun gidiyorsun. İman ettim dediklerine itaat etmek zorundasın. İtaat etmezsen Onlar mümin değildir hükmünü yersin. Neymiş? İman ettik dediğine itaat etmezsen, sırt çevirirsen, arkanı dönersen, bahane uydurursan, o da kimmiş dersen bu iman değildir. Mümin olmayan kimselerden olursun yani, iman etmemiş kimselerden. Nisa Suresi 11 ve 12. ayetlerde Allahu Teala miras taksimini yapar. Hangi durumda kime ne kadar miras payı düşer onu beyan eder. 13. ayette de bakın şöyle buyuruyor telke hududullah işte bunlarla olan hududdur sınırlarıdır. Vemen men Allah ve Rasulehu yudkhilhu cenneten tecre min tahtiha l-enhar fiha ve zalika'l fevzul azim. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ise altlarından nehirler akan kendisine ebediyen kalacakları cennetlere Allah onu girdirir. Zalika'l fevzul azim. Bu büyük bir kurtuluştur, başarıdır. Yani bu hududa Allah'ın çizdiği sınırlara riayet edersen, teslim olursan, boyun bükersen, gereğini yaparsan Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olursun. Bununla cennete gidersin. İsyan edersen ne olur peki? Kabul etmezsen, reddedersen. Ve may yasillah ve rasuluhu ve yati' annahuhuduhu yudkhiluhun naran halidan fiha ve lehu her kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın hududunu, sınırlarını çiğner aşarsa onu da içinde ebedi kalacak şekilde ateşe girdirir ve onun için orada rezil edici, rüsva edici bir azap vardır. Allah hüküm koyar, Allah şeriat yapar, Allah azze ve celle sınırlar çizer, bunu gerek kendisi kitabında beyan eder, gerek Resulünün diliyle beyan eder, ve der ki bu sınırlara uyun. Bu sınırlara uyarsanız cennet var, uymazsanız cehennem Çok basit bir denklem aslında. Hayat çok basit bir denklemden ibaret. Allah'ın koyduğu sınırları öğreneceksin, buna uyacaksın. Bunu yaparsan cennete girersin. Allah'ın koyduğu sınırları çiğneme aşarsan bunu karşılığı cehennem Allah muhafaza. Bir başka husus aynı konuyu ifade eden 60. ayet Nisa suresinde Elam tara ila aladin yezumun onlum bima ve ma min qablik. Sana ve senden öncekilere indirilene iman ettiğini iddia edenlere bakmaz mısın? Ne diyorlar? Biz Resul'e de ondan önce indirilenlere de iman ettik. Yani Kur'an'a, Tevrata, İncile, Muhammed'e, İsa'ya, Musa'ya, İbrahim'e, Nuha indirilene iman ettik. Diyorlar. İddia diyorlar. Ama yürürün eye tahakemu ile taguti. Lagat umiru e yekfuru bih ve yuridu şeytan e yudallahum dalalen ba'id. Ama bu iddianın arkasından onlar inkar etmekle emir oldukları halde taguta muhakeme oluyorlar. Hükmüne başvuruyorlar. Şeytan da onları uzak bir sapıtla sapıklığa düşürmek istiyor. Allah'a iman ettim diyeceksin. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e ve ondan öncekilere indirilenlere iman ettim diyeceksin. Sonra Allah'ın ve peygamberinin vereceği hükmü beğenmeyeceksin. Kabul etmeyeceksin. Tağut'a muhakeme olacaksın. Kim tağut? Allah'ın dışında itaat edilen, teslim olunan, efendim, boyun bükülen, hükmüne başvurulan her kişi kurum, makam, mevki, düzen. Şeriatın hükmünü kabul etmez, reddedersen, başka hükme başvurursan şeriattan hariç. Şeriatta ne varsa hariç ne varsa ona hükm olunmayı istersin. O zaman ne olur? Şeytan onu uzak bir sapıktır. Bu vesileyle saptırılıp belaya düşürür. Ve ma umiru en yekfurû Halbuki iman ettim diyenler tağutun hükmünü reddetmek, inkar etmekle emrolunmuşlar. 65. ayet Genel Nesab suresinde فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا غَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Hayır, Rabbine yemin olsun ki aralarındaki anlaşmazlıklar hususunda sana muhakeme oluncaya kadar sonra da hükmettiğin şeylerden dolayı gönüllerinde herhangi bir sıkıntı sıkıntıdarlık hissetmeyinceye ve Tam bir teslimiyetle teslim oluncaya kadar iman etmiş olmazlar. Buradaki senden kasıt Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani vahiyle konuşan, Efendim Allahu Teala'nın rızasına uygun hüküm veren Resulullah hakkında inmiş bir ayet. İman neye bağlandı bu ayette? Resulullah'ın verdiği hükümlere itaat etme, teslim olma sıkıntı duymamaya bağlan. Yani bir Müslüman ben iman ettim diyorsa Allah'ın Resulü'nün verdiği hükümlere müracaat edecek bir. Sonra bu verdiği hükümden dolayı herhangi bir darlık hissetmeyecek. iki rahatsızlık hissetmeyecek. Üç, teslim olacak gereğini yapacak. Bunu yapmazsa iman etmiş olmaz. Allah'ın ve Resulü'nün verdiği hükümler bizim için İmanımızın ispatı sadedine çok değerli. Ahzab suresi 36. ayet. Ve mâ kâne limu'minev velâ mü'minetin ıza gadallâhu ve rasûlühü <gülüyor> emran ey yekûne lehumul min emrihim. Bir mü'min erkek ve bir mü'min kadın için Allah ve Rasulü bir iş hususunda hüküm verdiği zaman, onlar için kendi işlerinden bir tercih hakkı yoktur. Olamaz. وَمَيَّاسِ ve وَرَسُولَهُ fakat dalle dalalen مُب۪ينًا Her kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o açık bir dalalete sapmış, dalalete düşmüş, kaymış gitmiş demektir. Demek ki bir mümin erkek veya bir mümin kadın yani iman ettim diyen kimse Allah ve Resulü bir işin hüküm verdiğinde bu böyle olacak dediğinde artık yok ben böyle istiyorum deme hakkı yok. Tercih hakkı yok. İstediğini istediği şekilde kabul etme istediği hükme başvurma hakkı yok. Ne yapacak? Allah'a ve Rasulüne itaat edecek, teslim olacak. Olmazsa mümin değil. Bir kimseye mümindir veya mümin değildir hükmünü Allah ve Rasulü verebilir sadece. Biz o hükümleri tekrar ediyoruz. Yoksa hiç kimse için mü'mindir, kafirdir, hükmünü bir insan veremez. Bir insanın mü'min oluşunu ispat etmek, onaylamak Allah'ın ve onun yetki verdiği Resulünün hakkıdır. Başkasının hakkı değil. Resul de öldü gitti. Artık bundan sonra Allah'ın dışında bir hüküm verici olamaz. Ama Allah'ın hükümleri ve Resulünün hükümlerine dayanarak şu işi yapanlar mü'mindir, şöyle davrananlar mü'min değildir diye ancak on naslara dayalarak hüküm veririz. Demek ki kardeşler Allah Teala herhangi bir hususta bir hüküm verdi mi veya onun müsaadesiyle konuşan, onun vahye uygun konuşan Resulullah Aleyhissellem herhangi bir işte hüküm verdi mi? Bu böyle olacak dedi mi? Artık mümin kimse onu eğip bükme, vazgeçme, terk etme veya bu hükmünden dolayı rahatsızlık duyma hakkına sahip değil. Bu bizim için hayati derecede önemli. Ve maalesef bu konu iyi anlaşılmadığı için Müslümanlar menfaatlerine aykırı bir hükümle karşılaştıkları zaman bunu eğip bükebiliyorlar veya nefislerinin arzuladığı şeye teslim olabiliyorlar. Allah'ın ve Resulü'nün hükmünü reddedebiliyorlar. Maksat Allah'ın ve Resulü'nün hükmünü reddetmek değil aslında. Maksat nefisleri tatmin etmek, menfaatlenmek, faydalanmak aslında. Ama bu fayda Allah'ın hükmünü reddetme konumuna geldi mi? Artık orada imandan çıkma veya imanına kalma merhalesiniz, Dinden tar edilme, kovulma, mürtet hükmüne düşme merhalesindeyiz. Nauzu bilme. Bu hususu beyan eden bir başka ayet hemen devamında ve izadı illallah ve resulih li yahkuma beynehum izaa tariqun minhum muridun. Onlardan Allah'a ve Resulüne aralarında hükmetmesi için davet olunduğu zaman onlardan bir grup yüz çevirir. Allah'ın Resulü'nün hükmüne müracaat etmek istemez. Yok istemiyorum. Başka bir hüküm istiyorum ben der. Az önce Nisa suresine geldiği gibi. Tavut'un hükmünü istiyorum ben der. Tavut kim? Allah'ın dışındaki müracaat edilen her hüküm sahibi. وَيَّكُمُ الْحَقُّ يَعْتُوا اِلَيْهِمُ الْاَن۪ينَ Şayet hak, yani o hüküm neticesinde elde edilecek fayda onun lehine olursa Şeriatın hükmüne Allah'ın ve Resulü'nün hükmüne boyun bükmüş olarak hızlıca gelir teslim olur. Şeriatın vereceği hükm onun lehine olacak olursa teslim olur. Orada maksadı şeriatın hükmüne teslim olmak değildir. Şeriatın verdiği haktan dolayı ona teslim olur. Aksi olursa hüküm neticesinde verilecek hak onun aleyhine olacak olursa yok istemiyor. İşte bu yok istemiyorum diyenler için Allah Teala diyor ki: "Efî'i kulûbihim meradun emir tâbu em yakhâfûne ay yahyifullâh ve resûlüh. Bel ulâike muzâlimûn." Yoksa onların kalplerinde bir hastalık mı var? Yani Allah'ın hükümlerine teslim olmalarını engelleyecek bir hastalık mı var onlarda? Allah'ın ve Resul'ün hükmüne girmeye, ona razı olmaya engelleyecek kalplerin bir hastalık mı var? Bir. Yoksa onlar bir şüphe içindeler mi? Bir tereddütleri mi var bu hususta? Yoksa Allah'ın ve Resulü'nün onların aleyhine haksızlık yapacaklarından, adil olmayacaklarından mı korkuyorlar? Ondan dolayı mı Allah'ın ve Resulü'nün hükmüne müracaat etmiyorlar, kabullenmiyorlar? Hayır. Onlar zalimlerdir. Şirke düşüren Zulüm cinsinden zalimlerdir. Çünkü onlar Allah'ın Resulü'nün hak hükmünü kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Ufak dünyevi maslahatlarından, menfaatlarından. Demek ki kardeşler, iman etmek kuru bir sözden ibaret değil. İman etmek neyi gerektirir? İman ettim dediğine itaat etmeyi gerektirir. Teslim olmayı gerektirir. Razı olmayı gerektirir. Teslim olmaz, razı olmazsan gazapla karşılaşır. Allah'ın gazabıyla karşılaşır Çünkü imandan çıkartmasın. Ben Allah'a iman ettim ama onun vereceği hükümler benim lehim olursa iman ediyorum. Ha! Lehim olmadığı, faydamı olmadığı, zararımı aleyhim olduğu zaman iman etmiyorum dedin mi? Ve Allah'ın mümin değildir. Allah'ın ve Resulü'nün hükümlerine gelmeyenlerin, teslim olmayanların, onu istemeyenlerin 3 durumu var. Ya kalplerine hastalık var. Veya tereddüt şüphe içerisinde veya Allah'ın ve Rasulünün haksızlık yapacağını onların zalim olduğuna iman ediyorlar. Bunların üçü de küfürdür. O küfürün neticesinde onlar zalim olmuşlardır. Peki olması gereken ney? İnnemâ kâne gavlel iza izâ duû ilâllâhi ve resûlihî liyahkume Beynehum ey yegûlû semînâ ve etânâ ve ulâkehumu'l-muflihûn Allah'a ve Resulüne aralarında hükmetsin diye davet olunduğu zaman mümin kimsenin sözü ancak ve ancak şiddik ve itaat ettik demesidir. İşte onlar felaha kurtuluşar. Yani iman eden bir kimse kurtuluş erecek. Kurtuluş edebilmek için Allah'ın ve Rasulünün hükmüne müracaat edecek. Şu hususta ben Allah'ın hükmünü istiyorum diyecek, razı olacak. Rasulünün hükmünü, hükmünü istiyorum diyecek, razı olacak. İşittiği zaman da tamam işittim. Lehime de olsa, aleyhime de olsa kabul ettim. İtaat ediyorum diyecek. İşte bunlardır felaha ulaşıklar. Aksi takdirde o karşı cenah var ya, muhalif cenah. Muhalef cenahın içinde olur. وَمَنْ ve اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ve اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُلَٰيكَهُمَ الْفَائِزُونَ Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve sakınırsa işte onlar... Kurtuluş erenler, başarıya ulaşanlardır. Felaha ermek, bir kimse felaha ermiştir demek. biz şunu ifade ediyoruz. Arzu ettiği şeylere ulaşmış, endişelenliği, korktuğu şeylerden güven Bunlara felaha eren, kurtuluş eren kimseleridir. Allah'ın hakiki kulları sevdiği hususlarda da, hoşlanmadığı hususlarda da, sevindiren, güzel hallerde de, üzücü hallerde de şeriatın ortaya koyduğu hakka uyan kimseler. Yani hoşuna gitse de gitmese de teslim olan, onu kabullenen ve ondan razı olan kimselerdir. Hevasına, menfaatine uygun düştüğü zaman şeriata uyan, hevasına veya çıkarına uymadığı zaman ise onu kenara atıp hevasının tercih ettiğini, şeriatın önüne geçiren kimse ise iman ve itaat eden hakiki kul değildir, itaat etmiyordur çünkü. Allah ve Resulünün hükmü adalete ve hikmete daha uygundur. Bundan dolayı lehimize de olsa aleyhimize de olsa, ona teslim olmak gerekir. Bu dünya ve ahiret kurtuluşu için mutlaka gereklidir. Bunu çeşitli vesilelerle farklı ortamlarda, farklı konularla ilişkilendirerek gene daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Çalışacağız bundan sonra. Çünkü Müslümanların bu sorunları var. Bu yaşadığımız sorunları böyle genel kaidelerle geçiştirmek yerine özel mevzularla ilişkilendirip yerleştirmemiz gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşırsak iman edişimizin onayı, tasdiki veya imandan nasiplenmediğimizin onayı olacaktır. Bu dikkat etmemiz lazım. Yani kardeşim bu Allah'ın ve Resulünün hükmüdür. Bu senin lehine de olsa aleyhine de olsa kabul et, teslim ol, razı ol hoşnut ol bundan ve bunun gereğine uy, itaat et denildiğine itaat etmek gerekir. Etmez ise kişi dünyevi büyük veya küçük ama neticede ahirete göre çok küçüktür. Dünyevi menfaatlere teslim olmuş, hebasına uymuş. Dolayısıyla Allah'a ve aslında itaati kendi çıkarına olduğu zaman önemseyen, kendi çıkarına zaman bunu reddeden kimseler, dolayısıyla kafir tepsiler kısmında. Allah mavaz olur. Allah Azze ve bizleri hakkı hak olarak gösterdiği, hakkı tabi olan batıl da batıl olarak gösterdiği ve batıllan yüz çeviren kullarına akılsın Azze ve Celle. Hükmünde ona teslim olan hakka ittiba eden aleyhine bile olsa ona teslim olanı gösteren hakiki mümin kullarına versin. Ezallık Allahumme ve bihamd eşhedü en